Hz. İsa ahir zamanda gelecek mi? Dindarlar dünyaya ne zaman manen hakim olacak? Efendim bu gaybi bir konu. Yani Hz. İsa her ne kadar yaşıyor olsa da gayb aleminde yaşıyor. Onu gökte bir yıldızda üç boyutlu zaman uzayında yaşıyor gibi hissetmek bilgi yetersizliği olur. O gayb alemine geçmiştir. Hz. İsa gaybi bir şahsiyettir, evrensel bir şahsiyettir. Gayb aleminde aynı uzaydaki mekanlar gibi onun da bir mekanı var. Fakat boyutu farklı. Orası dört boyutludur, üç boyutlu değil. Orada havasız, susuz yaşanılabilir ama uzayda yaşanılmaz. Yani Hz. İsa gökte ne ile yaşıyor falan. Önce bu meseleyi bilmek lazım. Müslümanların bu gayb alemini iyi bilmeleri lazımdır. Bilinmediği zaman çok hakikatler kaybolur ve hurafe gibi anlaşılır. Bir insan gökte aç susuz nasıl yaşar? Yaşar. Ama hangi gökte? Gök deyince gayb alemi demek lazım orada. Uzay veya venüs yıldızıyla gök değil. Gayb alemi geniş, engin bir alemdir. Farklı boyuttadır. Başka bir boyuttadır. Hatta bizden daha canlıdır. Orada havaya, suya da ihtiyaç yoktur yaşamak için. Onda ruhlar yaşar, cinler yaşar, melekler yaşar. Yaptığımız ameller kaydedilir. Yani orası sonsuz ebedi bir alemdir ve Hz. İsa o alemdedir. Ruhani boyutu olduğu için Hz. İsa ahir zamanda hizmet için bir daha döneceğine, alemi şehadete döneceğine ayetlerden işaretler anlaşılıyor. Nisa suresinden 158-159-160. ayetlerde. Bir de Zuhruf suresinde o ahir zaman alametidir diyor Kur'an. O kıyametin alametidir. Peki İsa gelecek ne demek? Yani İsa gelse ne olacak? İsa önce gaybi bir şahsiyettir, vahiy gibi gayb aleminden gelir. Nasıl Kur'an gayb aleminden alınıp şahidete geldi, insanları canlandırdı, düzene soktu? İsa da bir vahiy gibi, bir ruh gibi o gayb aleminden bir daha bu alemin şahidete dönecek. Peki döndüğü zaman bir soru çıkıyor burada. Herkes onu bilecek mi? Hayır. Herkes onu bilemeyecek. Bildiği zaman imtihan sırrı kapanmış olur. Belli kişiler onu bilecek. Özel kişiler onu bilecek. Daha çok icraatı hissedilecek. Ve bazıları iman gücüyle onun geldiğini hissedecekler, algılayacaklar. Hadislerde Hz. İsa'nın gelişi mütevatırdır hemen hemen. Bazı itirazlar olmuşsa da bu gaybi sırları akıllarına sığdıramadıkları için itiraz etmişler. Hz. İsa Kur'an'da ile özdeş gösteriliyor. Yani onun varlığı Allah'ın bir kelimesidir, Allah'ın bir ruhudur, bir üflemesidir. Katı maddi Roma İmparatorluğunun içine üflenmiş, onları dindar yapmış. Demek ahir zamanda gelecek, Avrupa'yı dindar yapacaktır. Bu ihbare ı aynı zamanda. Ahir zamanda da gelecek. Hemen hemen biz ahir zaman içinde sayılırız. Gene Roma devleti gibi materyalist, dünyacı, maddeci bir hayat tarzı doğacak. O hayat tarzını bir daha vahye adapte etmek için, dindar yapmak için Hz. İsa gelecek ve şeriat-ı Muhammedi'ye davet edecek. Biliyorsunuz İsevilik'te şeriat yok. Onlarda din, iman, maneviyat, ahlak esas. Kanun kısmını Kur'an'dan alacak. Eskiden Tevrat'tan almış Roma'ya geldiği zaman. Ahir zamanda Kur'an'dan alacak. Ve burada Kur'an'ın bir mucizeliği daha ortaya çıkıyor. Niye Kur'an'da pek teferruat yok, detay yok? İşte bunun için. Ahir zaman kitabı olduğu için, ahir zaman insanının hayatına adapte olabilmesi için teferruat girmemiş Kur'an'a. Diğer kitaplar gibi öyle teferruat girse uygulanamaz hale gelir. Girmediği için, temel prensipler bulunduğu için Kur'an her asra uygun bir şekle sokulabilir bir kanun kitabıdır. Canlıdır, verimlidir. Yani her kalıba sokulabilir derken, hakikatinden, özünden koparılacak, sokulabilecek demek istemiyorum. Özüne sadık kalınarak, imani prensiplerine sadık kalınarak, ahlakına sadık kalınarak, teferruat kısmında her asra uygulanabilir bir kitaptır. Hatta Zülkarneyn aleyhisselam bir doğuya gider, bir batıya gider, bir kuzeye gider. Kehf suresinde anlatılır. Kuzeye giderken farklı bir uygulama uyguluyor insanlara, doğuya giderken farklı bir uygulama uyguluyor. Batıya giderken farklı bir uygulama uyguluyor. Batı'ya diyor ki, biz size kolay bir şeriat emredeceğiz. Yani Batı'nın daha fazla kanuna ihtiyacı yok. Onların ihtiyacı maneviyat ve dindir, imandır, ahlaktır, hakikattir. Nitekim İranlı bir sosyolog, her zamankinden fazla şimdiki Avrupa'nın İsa'ya ihtiyacı var diyor. Onlar aslında İsa'yı kaybetmişler. Bugün kilise hakim değil Avrupa'da. Ahlaksızlık hakim, materyalizm hakim. Fransa'nın ve İngiltere'nin %80'i ateist olmuş neredeyse. Buna rağmen yine dinin bir mucizesini görüyoruz ki, bu ateistler halen dinin bazı kurallarını hayatlarında yaşıyorlar. Mesela hepten hırsız olmuyorlar. Halbuki ateist bir insanın hırsız olmaması için hiçbir sebep yok. Hepsi fahişe olmuyor. Ateist bir insanın fuhuş yapmamasına bir gerekçe yok. Nitekim Rusya'da görüyoruz, fuhuş artmış. Yani Avrupa'da dinsiz olmalarına rağmen ahlaklarında, geleneklerinde dinin izleri yine de var. O izlerle adamlar ayakta durabiliyorlar zaten. Din hepten silinmemiş. İşte İsa geldiği zaman Allah'a iman, ahirete iman, ahlak, maneviyat, uhrevilik esas olduğu zaman insanlar yine dine dönecekler. Yani vahye dönecekler, Tevrat'a dönecekler, İncil'e dönecekler. Kur'an bunlardan daha parlak bir kitap, daha kuvvetli bir kitap, daha aşık bir kitap. Kur'an'a yönelecekler ki numunelerini görüyoruz. Avrupa'da Kur'an'a sahip çıkan insan çok çıkıyor. Kimisi hepten din değiştiriyor, Müslüman oluyor, kimisi Hristiyan kalmakla beraber Kur'an'a sahip çıkıyor, onunla barışıyor, ondan medet alıyor. Ben bu kabil Kur'ani işaretlerden bu önümüzdeki 80 yıl veya 100 yıl içinde önemli gelişmeler olacak diye anlıyorum. Gaybı Allah bilir, biz bilemeyiz. Bu Hristiyanlar içinde kuvvetli bir dindarlık doğacak. Kur'an'la barışacak, Kur'an'la amel edecekler. Ve yeryüzünde Müslümanlarla Hristiyanlar el ele verip ahlaksızlığı, dinsizliği silecekler veya azaltacaklar. O zaman işte Mehdi Yasrı gelmiş olur. Ve bu dönemde ilim çok gelişmiş olacağı için dinde çok detaylara boğulmadan Allah ve ahirete bakacaktır. İnşallah bu iki kuvvet el ele verir. Asrın materyalizmini yani başka bir tabirle Deccalini yenerler. Deccal materyalisttir, tek taraflı görür. Deccal kördür diyor hadis. Deccal kördür, yani tek taraflı görür. Kör bir insan gelip Deccal olmayacak. Deccal ahireti göremiyor, manayı göremiyor, dini göremiyor, namusu göremiyor. İnsanları fuhşa, maddeye, materyalizme teşvik ediyor, ahlaksızlığa itiyor. İşte bu iki din el ele verip o materyalizmi, o dinsizliği, o tek gözlülüğü inşallah kaltıracaklardır. Yoksa bir kıyametin kopması hiç de olmayacak iş değildir. Yani insanlık ya düzelecek veya bir kıyametle yüz yüze kalacaktır tek kelimeyle. Adem ve Havva'yı anlatır mısınız? Farklı ve garip rivayetler var çünkü bu konuda. Efendim, Adem ve Havva da İsa gibi iki boyutlu bir meseledirler. Bir boyutuyla onların tarihi bir şahsiyetleri var. Bir boyutuyla gaybi, kolektif, ruhani birer kişiliktirler ki, Ali İmran suresi 59. ayette İsa örneği, Adem örneği gibidir denilir. Nedir İsa örneği, Adem örneği? Burada birkaç mana anlaşılabilir. İsa babasızdı. Adem de babasız yaratılmıştır. İsa vahidi. Ademiyet de bir vahidir. İnsanlık dediğimiz kavram aslında din görevini yer yer görebilen bir kavramdır. Ademiyet, insanlık, dürüstlük, fedakarlık, şefkat, feragat, bunlar insanın temel değerleridirler. Yani burada sen şimdi bırak dini insan ol diyen kişilerin bile farkında olmadan yine dine bir atıfları olmuş oluyor. Çünkü insanlık da bir vahidir. Din. Evet din. İnsanlığı, ademiyeti bir vahiy gibi görüyor. Nasıl İsa'yı bir vahiy gibi görüyor? İsa gelince insanlık düzeldi, Adem de gelince aslında insanlık düzeliyor. Adem'in babasız oluşu hakkında kısa bir bilgi verirsek, ondan önce şöyle bir meseleyi de anlatalım ki biraz rahat olsun. Adem erkek demek, kelime olarak insan demek. Bunun içinde kadın da var. Zaten Havva Adem'in kaburgasından. Adem bir bütündü. Kadını da içeriyor, erkeği de içeriyor. Yani Adem sırf erkek tipi değil. Havva da doğuran anamız boyutunda insanın maddi boyutunu temsil ediyor, misali olarak. Birisinin sayısal değeri 46'dır. Adem yani insan 46 kromozomdan doğuyor. Erkeği de kadını da. Birisi 22'dir, sayısal değeri. Yani Havva maddi boyuta bakar, bedeni boyuta bakar. Bazı dinsizlerle ben eskiden görüşüyordum. Adem Havva diye bir hakikat tarihte yok diyorlardı. Ben diyordum varsın olmasın ama aynı hakikat biziz aynı zamanda. Her birimiz bir Ademiz, her kadın bir Havva'dır. Milyarlarca örneği olan bir hakikat nasıl inkar edilebilir? Hadi geçmişi bırak. Adem'in babasız oluşu konusuysa hakikaten bilim burada zorlanıyor yani. Nasıl babasız olabildi, nasıl heykel olduğu içine ruh üflendi, bence dinin bu gibi deyimleri mecazidir. Yani birkaç mana içeriyor ve esas mana arkada kalıyor. Zahiri ilk anlamlarına bakmamak lazım. Yani insanın çamurdan yapılması, toprakta olan 70'e yakın element insan vücudunda, Adem vücudunda yaratılıyor demektir. Yoksa böyle sürülmüş bir çamur değil. Çamur orada toprak elementleri demektir. İnsan insan bedeni itibariyle suçludur, eksiktir. Ruhu itibariyle insandır, Ademdir. Allah'ın halifesidir. Adem'in babasız oluşunun bir manası da şudur. İnsanlık dediğimiz hakikat, yaratılışlarıyla, diliyle, ilimleriyle, dinleriyle, peygamberleriyle öyle büyük bir paket ki, bu insanlık öyle harika bir paket ki, öyle güzel bir çiçektir ki bu çiçek, yeryüzünün şartlarında olabilmesi çok zor. Adeta gayb aleminde, yani bir cennette yaratılmış bu paket. Bu yeryüzüne ondan inme, yani gönderilmiş. Sadece atamız Adem tek başına cennetten indi değil. Hepimiz cennetten indik, hepimiz gayb aleminde yaratıldık, dil öğretildik, din öğretildik, binbir hakikat öğrendik, güzellikler öğrendik ve bir Adem olarak yeryüzüne indik. Evlilik ağacından yemekle yeryüzüne iniyor. Adem'in babasız yaratılmasını bu manada anlıyorum ben. Yani Allah vahye ve insanlığa ol demiş, o da hemen olmuştur. Yani ayette öyle diyor, ol dedik, oldu. Bu insanlık harika bir şekilde hayata gelmiş. Bir Adem mi var, çok Adem mi var diye tartışılmış. Ben iki görüşe de saygılıyım. İkisinin de güzel bir noktası ve hakikati var. Adem bir tanedir. Yani bütün insanları temsil eden, 60 metre boyunda gösterilen, ruhani, bütün dinleri ve dilleri bilen ve peygamber olan bir ruhani ademiyet, şahsiyet var ki, bu İsa gibi evrensel bir tiplemedir. Vahiy gibidir. Eti kemiği yok ama ete, kemiğe bürünerek ortaya çıkıyor. Yani Adem tektir, peygamberdir, sakalsızdır. Bütün dinleri, bütün dilleri bilen bir peygamberdir. Bu insanlık manasında bir kişidir. Gaybi bir hakikattir. Evet, sade Şirazi de aynı şeyi söylemiş. İnsanlar tek bir vücutturlar. Birisinin ağrısı öbürüne de yansır. Birisinin sıkıntısı öbürüne de yansır. Yani insanlık bir bünye gibidir. Yani işte biz kalkınalım da Çinliler batsın deme insani bir duygu değil. Çinliler battığı zaman sana da yansır ki şimdi biz daha çok görüyoruz bu yansımaları. İbn Arabi bu görüştedir. Ademler çoktur. Ama ruhani, gaybi peygamber, atamız, büyüğümüz olan bir Adem var ki bu maddi dünyada yok. Gaybi, ruhani alemde var. Maddi dünyada onun örnekleri peygamberlerdir, insanlardır, büyük insanlardır. Nitekim insan-ı kamil diye bir kavram var tasavvufta. Yani en mükemmel adam demektir o insan-ı kamil. Kur'an da yerde insanın maddi bedenine işaret ederken insan ve beşer diyor. Adem demiyor. Manevi boyutuna bakarken Adem diyor. Bir kişi olarak insanın yaratılması da mümkündür yani. Ama gayb aleminde mümkündür diyor. O zaman biz hakikati mecaz olarak değil de hakikat olarak anlayacağız. Başka bir boyutta insan denen bir çift yaratıldı. Gayb aleminde yetiştirildiler. Sonra yeryüzüne atıldılar bunlar. Fakat bu ilme ve dinin terminolojisine çok yakın bir izah değildir. İnanılabilir tabii. İlme aykırı bir şey yok. Gayb tarafının hakikatlerini bilmiyoruz. Özelliklerini bilmiyoruz. Fakat biz bütün dini metinleri karşılaştırdığımız zaman şöyle bir hakikat çıkıyor. İnsan ki her birimiz bir Ademiz, Çocukken bir nevi cennet hayatını yaşıyor. Ana karnında biyolojik gelişimini gösteriyor. Çocukken cennet hayatını yaşıyor. Ne gölge var, ne açlık var, ne susuzluk var. Aynı cennet gibi. Sonra erginliğe ulaşınca cinsellik ağacından yiyor. Ve o zaman bilinci gelişiyor, farkına varıyor. Hayat var, sorunlar var, açlık var, evlilik var, geçim var. Hatta Tevrat'ta şöyle bir ayet var. O ağaçtan yedikten sonra... Adem geçim derdiyle cezalandırıldı. Yani cinsellik ağacından yiyince. Dünya aleminde, insanlık aleminde cinsellik elma ağacı olarak görülüyor. Bu ağaçtan yiyince Adem geçim derdiyle cezalandırıldı. Havva da doğum sancısıyla cezalandırıldı. Bazı müfessirler bu ağaca üzüm demiştir. Bazıları incir demiş, bazıları buğday demiş. Fakat hepsinin ortak noktası var ki bu meyveler cinselliği tahrik eden, geliştiren özellikler taşıyor. Yani cinsellik bilinç sembolü. Elma sevgi sembolü, buğday mesela meni sembolüdür. Bu konuyu biraz daha açalım. Mesela bir tek insan var desek işin içinden çıkılmaz. Fakat bu evrensel izahı öğrendiğimiz zaman dolayısıyla bir tek insandan nasıl bir sürü kan grubu ortaya çıkar problemi kalmaz. Şöyle izah ediyoruz biz bunu. İnsanlık maymundan gelmiş değil. O kesinlikle kapalı bir alan. İlmen aykırı bir şey. Fakat insanlık kendi türü içinde gelişmiş. Nasıl gelişmiş? Ana karnında mesela babamız yağ yiyor, şeker yiyor, et yiyor. Bunlardan canlı bir sperm oluyor. Bu canlı sperm ana karnında 9 ay süresince 50 şekil değiştiriyor. Bu değişiklikler neyi gösterir? İnsanlık bir gün topraktı ilk başta. Yade şekerdi, toprak elementleriydi. Sonra canlı bir hücre oldu. Araf Suresi bu serüveni açıkça anlatıyor 11. ayetiyle. Andolsun biz sizi yarattık. Önce topraktan elementler olarak yarattık, sonra şekillendirdik diyor. Sonra Adem diye bir ruhani şahsiyet ortaya çıktı ve melekler ona secde ettiler ki melekler de gaybi, Adem de gaybi. Başta gayb konusuna değindik. Ayet meleklere Adem için secdeye gidin dedik.'' diyor. Yani ademiyet bu düzgün konuşan, düşünen, din sahibi insan ilk olarak böyle ortaya çıkıyor.